ve şerrü'l-umuri muhdesatuha ve kullu muhdesetin bid'at ve kullu bid'atin dalalet ve İnşallah bugünkü dersimizde arkadaşlar Allah subhanahu ve taala kısmet ederse Muhammedur Rasulullah ne demektir oklamaya çalışacağız. Nasıl ki önceki derslerimizde la ilahe illallah nedir dedik ve la ilahe illallah'ın şartlarını zikrettik.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 emrettiği şeylerde ona itaat etmektir. Ve tasdiquhu fima akhbar. Haber verdiği şeylerde bize bildirdiği olaylarda onu tasdik etmek, onu doğrulamaktır. Ve bu ma ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yasakladığı ve nehyettiği şeylerden uzak durmaktır. Ve alla Allah illa bima Ve peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gösterdiğinin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 Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizim gibi bir insan olduğunu bize öğretiyor. Onun tamamen örnek alınabilecek bir insan olduğunu Allah subhanahu wa ta'ala bize öğretiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki Kul De ki ancak ve ancak ben de sizin gibi neyim? Ben de sizin gibi bir insanım. İşte Allah onu...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 ona an ediyordur... ...veyahut da Peygamber aleyhissalatu vesselam... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...kapalı bırakılan bir meseleyi açıklıyordur... ...tam geniş anlatılmamış... ...tafsilat getirilmemiş bir meseleye... ...tafsilat getiriyordur... ...veya Peygamber aleyhissalatu vesselam... ...umumi olan bir emri veya nehi... ...bazı şartlarla kayıtlıyordur... ...veya Peygamber aleyhissalatu vesselam... ...Allah'ın ona vermiş olduğu... ...mutlak itaatle... ...Allah bize ona mutlak itaat etmeyi emrediyor... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da gelmemiş olan bir hükmü bize ne yapıyordur arkadaşlar? Bize beyan ediyordur. O zaman bu peygamber eğer böyleyse konunun başında dediğimiz gibi Muhammedun Resulullah ta'atuhu fîmâ emr onun emrettiği şeylerde peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek veştinâdu ma anhu neha ve zecr onun nehyettiği şeylerden ise uzak durmaktır. Neden? Çünkü bu peygamber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 Allah bunun ispatını delir delirtirken de Peygamber aleyhisselatü vesselama tabi olmak olduğunu söylüyor. Biz burada i̇bn Kesir'in bu ayete yapmış olduğu tefsirini nakledelim. edelim. i̇bn Kesir bu ayete yapmış olduğu tefsirde arkadaşlar diyor ki kim Allah'ı sevdiğini iddia ederse ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın çizmiş olduğu yolun dışında bir yol izlerse bu insan sevgisinde yalancıdır. Bunun sevgisi sadece iddiadır. Ve biz bugün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 sadece Allah'a başvurmayı kabul etmiyor Allah. Allah'la beraber onun Resulüne de başvurmayı Allah'a ve ahiret gününe imanın ispatı olarak Allah subhanahu ve ta'ala cikrediyor. Aynı bilincide söylediğimiz gibi arkadaşlar Allah'a sevdiğini iddia eden veya Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden bir insan eğer günlük hayatında veya genel yaşantısında aralarında olan çekişmelerde Allah'a ve Resulüne ile de Allah'a ve Resulüne her yönden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 İman ettiğini söyleyen bir Taisha adıyla Allah bunların iman etmediğini söylüyor Nur Sûretinde. Diyor ki وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا Onlar Allah'a ve Rasulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. سُمَّ يَتَوَلَّا سَر۪يقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Sonra onlardan bir fıkha iman edip itaat ettik dedikleri, ettik dedikleri noktada yüz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 işte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah. Her ne kadar ağızlarıyla iman ettik, itaat ettik diyorlarsa da Allah Subhanahu ve teala bunu kabul etmiyor. Muhammed'in Resulullah deseler de Allah bunu kabul etmiyor. Hani bir birçoğumuz söyleriz sürekli. Deriz herkes bunu kabul ediyor. Herkes peygambere itaat etmenin gerekli olduğunu, ona itaatın imandan olduğunu herkes söylüyor. Ve bütün bugün piyasada olan insanlar Allah'a ve Resulüne itaatı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 Yalnız burada bazı şeyler etmek istiyoruz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerinde onu doğrulamanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehy ettiklerinden uzak durmanın, sadece onun gösterdiği şekilde Allah'a kul olmanın, yani başka bir deyimle de Muhammed'in Resulullah'ı hakikaten yerine getirmenin faydası nedir?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 Kesinlikle sapıtmayacağımızı sapıtmanın tam zırdı, Hidayet üzerine olacağımızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki arkadaşlar Teraktu fikum şey'eyn Sizin içinize iki şey bıraktım Lentadillu gali İntemestektum bihime Eğer siz onlara yapışırsanız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 فَازَ فَوْزَنْ عَظِيمًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşa ermiştir diyor Allah subhanahu ve teala. Başka bir ayette yine Allah subhanahu ve teala وَاَتِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ tuflihun <gülüyor> Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah subhanahu ve teala. Umulur ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah subhanahu ve teala. Yine Allah subhanahu ve teala başka bir ayette Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki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 <عَظيمًا> Allah. Allah ve men it'a Allah ve rasulühu faqad faza fawzan azima diyor Kim Allah'a ve رسولüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşla kurtuluşa ermiştir. Ve it'a Allah'a ve rasulel allekum tuflihun. Eğer kurtulmak istiyorsanız Allah'a ve رسولüne itaat ediniz ki umul ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor. Allah subhanahu ve taala arkadaşlar. Yine arkadaşlar, yine arkadaşlar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 Bakın işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu ihtilafların var olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu ihtilafların var olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Ümmetin ayrılacağını bize söylüyor. Diyor ki men yashmin badi Sizden biri benden sonra yaşarsa yaşarsanız eğer çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam.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 ve benim raşid olan halifelerin sünneti vardır. Onlara atıf işlerini de yapışın diyor. Yani peygamber ihtilaflar anında kurtuluşun, ümmetin ihtilaf ettiği anda, birbirine buğzettiği anda kurtuluşun peygamber aleyhissalatu vesselam onun sünnetine ve onun Sahabeti olan, Taifatül Mansura dersinde anlattığımız gibi, onun sahabeti olan Rasulün yoluna, Rasulün sahabesinin ha halifelerinin raşid olan halifelerinin yoluna tabi olmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de öğretiyor. Yine Peygamber bu kuvmetin fırkalara ayrılacağını bize haber veriyor arkadaşlar. Bize diyor ki İnne veli sıra ile ila sinteyni ve sef'ine fırkah ben-i İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Evet ya Resulallah biz seni taktik ediyoruz bu konuda. Ve Peygamber diyor ki hepsi ateştedir. 73 fırkanın hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. 73 fırkadan...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 yalnız biz bakacağız gerçekten bu insanlar Allah'ın Resulü'nün ve sahabesinin yolu üzerine midirler hatta biz bu fırkadan olmaya çalışalım veya da değillerdir de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 Allah her amel yapanın amelini kabul etmiyor. Kul hel lenabiyukum bil akhsarina amala? Bektiği amel yönünden en çok zarara uğrayanları haber vereyim mi? Ellezine balat a'yunhum fi'l hayatid dunya ve hum yahtabun annahum sun'a. Onların ki o amel yönünden en çok zarara uğrayanlar, onlar dünya hayatında güzel işler yaptıklarını zannederler fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir diyor Allah subhanehu ve teala o, Allah yine diyor ki ve ila ma amilu min amelin fe ceallnahu heba biz onların yapmış olduğu amelleri onların önüne sürdük sonra onu toz duman etti hiçbir şey bırakmadık demek ki Allah'ın yanında bazıları vardır amel yapmışlardır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 Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa, onun ameli Allah katında red olunur, kabul olunmaz diyor. Peygamberimiz Ahle Kim bizim bu işimizde, dinimizde, yolumuzda, sünnetimizde olmayan bir şeyi çıkarırsa, o Allah katında reddedilir diyor. Allah Subhane wa Taala, faman kana salihah, ve la bi ibadeti Kim Rabbi'da qasla tajündes tawwabu mu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 Amel var ya amel. Hani melekler insanlara seslenecek er ya. Udhulul cennete bime kuntum te'amedun. O cennete yapmış olduğunuz ameller karşılığınızda girin. Ve kafirlere cehennem ehnet seslenilecek ya o gün arkadaşlar. Her tüzdevne ille me kuntum te'amedun. Bu yaptıklarınızın karşılığıdır. Almış olduğunuz bir...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 Allah onları kafirler diye isimlendiriyor arkadaşlar ve Allah diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ O zaman benim aleyhissalatü vesselamın emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici bir azaptan sakınsınlar diyor Allah subhanahu aleyhi ve Fitne nedir biliyor musunuz?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 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بعد ذلك وَمَا أُولَٰيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Sonra ve ona itaatten ve tabi olmadan yüz çevrürlerse, işte onlar müminler değildir diyor Allah. قُلْ اَفِيَا اللّٰهَ وَالرَّتُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz, her yüz çevrürlerse Allah subhane ve teala yapmaz? Allah Sübhanehu ve Teala o kafirler grubunu sövmez. İşte en büyük zararı arkadaşlar insanın sünneti bilmemesi, sünnete tabi olmaması, böyle bir kaygısının olmaması Muhammed'in Resulullah ilkesiyle çelişir. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah Subhanahu ve Teala onun kafir diye isimlendiriyor. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah onların iman etmediğini söylüyor bize. Bu vermiş olduğu en büyük zararı arkadaşlar.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 ve aynı zamanda Allah'a olan sevgimiz yalan bir sevgidir ve zikretmiş olduğumuz bütün faidelerin ve imanın gereklerinin tam zıddı bizde ne yapar? Tahakkuk eder. Ve bunu o için özellikle vurguladığımız nokta arkadaşlar.